Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kötü zan, tecessüs ve gıybet. Allah-u Teala bize Celleşşan'ı buyuruyor. Hücrat 12 ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya iyilizle amenü. Elham buyuruyor. Ey imader müminler. Ya başına gelince önce bir uyarı bu. Yani dikkat anlamına geliyor. Ellezine amene ki ne bu uyarı iman edenlere, müminlere. İyiteni bu ki cimnel zonda. İyi bu. Kaşını, sakını, korunun. Kesii zanın çoğundan kaçır, uzak uzaklaştır Mevla veriyor. Zandan uzaklaşsın. Zanın çoğundan hepsi değil. Neden? böyle buyru: İnne ba'daz-zanni ismin. Çünkü zanların bazısı günahdır, büyük günahdır. Zanların bazısı günahtır. Demek ki zanı İdi zan tahmin kurgu varsa da hayal zan. İki ayrılıyor. Biri su izzan deniyor kötü zan. Diğeri de hüsnüz zan. Hüsnüz zan güzel zannetme karşıki insanı biraz zannetme. Bu tabii günah yok bunun. Bu hatta sevab var bunun böyle şey. Kötü zanisi nedir? Bu Velâ tecezzes sü velâ biye. Bir de araşma, gezi sırlarınızı. Tecessüs yani casusluk anlam öyle. geliyor. Kimsenin gizli sırrını araştırmayınız, Girişlerini. Evinde ne yapıyor, ne var, araştırmayınız. Velâ yeltebâl döküm bağda yine birbirinizi de ümit yapayınız. Gıybet, arkadan konuşma. Allah'ın buyurduğu <Gülüyor> alehisselam adeti peygamberimizde İyyake ve zenne. İyyake zanne zandan çok çok sakının buyuruyor Peygamberimiz. Zandan çok sakınınız. Şeyinde zanne ekzebil hadis. Çünkü zan ...yalanların en büyüğü... ...zandır. Vela... ...tehas sesu... ...birden buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri... ...gizli konuşmayı da dinlemeyiniz. Tehasus deniyor yani böyle. İlk kişi gizli konuşuyorlar... ...bunu dinlemek ondan... ...izinsiz, bu da haramlı... ...günallıkları böyle. Yani evde konuşuluyor... ...dükkanlar konuşuluyor eğer konuşanlar gizli konuşuyorlarsa, onlar isim vermediği şey okunması dinlenmez. Vela tecesüsü bir de araştırma, fiili olayları da ara, gizli araştırma buyuruyor Peygamberimiz. İslam'da asıl amaçlidir, dinin kardeşliğinin korunması, birliğin korunması, Müslümanlar bir olduğu sürece daima Müslümanlar üstüne kalıp gelirler. Böyle araya tebrikler girince İslam'ın bozulur. Günümüzde olduğu gibi Müslümanlar ezerirler giderden muhteremler. Şimdi kötü zan, casus ve tecessüs haram oluyor. Bu kalp olan şeyleri kötü zan. Yani kimse bir şey söylemesel bir insan ama bir iyi insanlara karşı, Müslümanlara karşı kötü zan beslerse, kalbinden geçerse, kimi söylemesi bile bu yine haram oluyor. Tehassüs. Gizli konuşmaları dinleme. Gerek telefonda olsun, gerek sözlü olsun, nasıl olsa olsun, gizli konup dinemek bu da haram olmuş oluyor. Tecessüs de yani casusluk bu da olayları araştırmak. Yani Diyen karşı ne yapıyor, ne yapıyor bu dertin araşma bunları. Demek ki bir insan kalbiyle kötü zam bestese, gözüyle onların gizli sırrını ayırbını araştırırsa, Kulale'de gizli konu dinlerse haram oluyor. Bize Mevlamız buyuruyor İsra 36'da İsmail Rahim İnne sema Vel basara Vel fuade İnne sema kulak Dinleme duygusu Vel basara göz dinleme, görme duygusu Vel fuade Kalp Kulayk anvim mesculâ Bunların her bir bundan göre işte. Demek ki kalp kötü zan beslerse, bu tabii kötü zan kulağı olduğu gibi Allah'a peygamber olabilir kötü zan. Kalp bundan sorumlu. Göz eğer araştırırsa gizli sırları bu da nedir? Haram oluyor. Bundan göz sorumlu ve dinleme olursa bundan kulak sorumlu muhteremler. Bir gün Has Ömer Radhan Hazretleri Has Ömer, halife iken gece uyuyamazdı, titrerdi böylece. Acaba aç bir kimse var mı? Hasta var mı? var mı diye gezerdi beyin sokakları araştırdı bunları. Bir gece yine böyle Dolayısıyla soğuk arasında. O dönemde cam yoktu pencerelerde. Bakıyor, evin birinden şarap kokusu geliyor. Evden şarap kokusu geliyor. As-ı Emre Allah'ın bu şarkını duyunca hemen pencereden örtüyü çekip işe başlıyor, bakıyor. bakıyor bakıyor ki, bir ortaya yaşlı bir genç, gerçekten hiç şarap işiyor. Hazret Emer tabi, kiddetliydi yapısı, Allah yol din yolunda, hemen canlı işlerine giriyor, ne abi sen diye, bağırıyor. Karşı tabi, alkol almış anda, yer alkollü bak ne diyor Hazret Emer'e, ya Amer, ya Amer diye, ben şu anda işliyorum. Sen gördün, doğru. Bu haram. Haram işliyorum. Doğru. Ama sen şu anda benden daha günahkarsın diyor. Sen günah benden fazla şu anda ama. Hasember onu bir uyardı mı hemen dinlerdi onu böyle. Korkar Allah korkardı böyle. Peki benim günahım ne diyor? Diyor ki Mevla Kur'an'da buyuruyor diyor. Vela tecessüsü buyuruyor diyor. Kimsenin gizli işleri araştırmayın Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor. Bak diye başını soktun pencereden, periyeti kadın benim gidişimi araştırdın. Bu haram diyor. Evet doğru diyor böyle. Peki başına ne var diyor? Mevlam buyuruyor diyor. Elini kapına giriniz Bin evvabiha. El Elini kapına giriniz. Sen de benim girdin diyor. İki, bu da tam doğru diyor. Üçüncüsü diyor, beraber diyor, izin almadan eve girmeyiniz. Hatta testiknüsü, da ayet uzun okumayan tabanları, izini almadan eve girmeyiniz. Başka evlere. Sen de izinsiz buraya girdin diyor. Üç, peki başka? Bela diyor diyor, ehliye verin sonra girin. Sen bunun silamsızı girdin böyle diyor hazret Allah'tan korkuyor gerçekten, hepsi doğru olarak. Yani o dönemde, o dönemde alki alan biri bile İslam'ı nasıl biliyor? İslam'ı biliyor, Hazret-i Ember'e çöküyor, gözden yaş geliyor, şöyle diyor o kimseye. Peki diyor, ben de şu an tevbedim edeyim diyor, sen tevbe diyor içki bırakmaya diyor. Bu şeyle, bu işi kapayalım. Bu kimse hemen döküyor işler Allah için söz veriyor Aziz Ömer'e. Tevbe ediyorlar. Zavrıyorlar böyle. Demek ki diye insan acaba evinde ne yapıyor? Mesela komşunun perdesi açık olabilir gece. Işığı yakmış olabilir. Evinde ne yapıyor acaba? Bazen de alt katta oturuyorlar yolda geçenleri görebilir. görebilir bunları. Araştırmamak gerekiyor. Evinde hatta kumar mı ne acaba? Bunlara araştırmamak gerekiyor. Bunları. Bizim için bu dille böyle şey. Peki bunlar böyle kalacak mı? Hayır kalmadı. Rabbim benim görevli iki melek var. İki melek var görevli. Bunlara deniyor kiramen katibin. İki katip melek görevli bunlar. Biri sağda, biri solda. Bunlar ne yapıyor? Bunlar çekim yapıyorlar muhtemelen. Yazı değil, defter, kalem yok böyle Ama madde değil. Madde değil. Bunlar çekim yapıyorlar. Hem görüntüyü, hem sesleri çekim yapıyorlar bunlar evvel. bizlere Casiye 29'da. Haza kitabe yentiku bil Haza kitabına yentiku bil hakka. Yentiku. Mahşer'de defteri kul ele verecek, kul bakacak ki bizim şu gün kitabımız hak ile konuşuyor. Yani kişiye dünyada ne konuşmuşsa hayır, şer, boş konuşmuş, gavurceli yapmış, gıybet yapmış, dedikodu yapmış Fuhuş kerama konukları söylemesi ne yapmışsa her günü kul mahşerde bunu dinleyecek kendi sesini ve görüntüsünü dinleyecek böyle. Bir de devletler düşmana karşı caz kullanabilirler muhteremden. Peygamber A.S. Hazretleri, Peygamberimiz kullandı cazsularını düşmana karşı kullandı bunlarda. Ama kişi olarak bunu yapmak aramamış oluyor. Demek ki bir insan başkalarına kötü zanla baksa, onlara kötü yolları olarak girse, kişi bunların gizli işlerini araştırsa, gizli konuma dinlerse, bunu hiç kimseye söylemese, içinde bunu sırılarak saklarsa, yine haram, yine gün oluyor böyle. Hem iki kat güne oluyor. Giriyor. Allah işyan var bunda ve yapmayın görüyor. İkincisi kulakı var bunda. Kulak var bunda. Tabii mahşerde ne olur mahşerde insan bunun hakkında bile değil. Ama mahşerde bunlar mizanla konacaklar. Üçüncü bölümü gıybete dönme şimdi. Gıybete dönme. Zaten genelde önce bir kötü zan, kötü göze bakma, sorunu araştırma, gizli dinleme, sonra bunu yaygınlaştırma, başkasından söyleme. Buna gıybet dönüyor bu sefer. Gıybet, yani o kimse yanımız yok. Gaybani arkasından konuşma. Neyi konuşma? O kimse bundan hoşlanmaz. Yani kişi o işi yapmıştır, o sözü söylemiştir ama ama duyması istemez. Bunu hoşlanmaz. Buna girbe dönüyor. E, girbe olsa ne olur şimdi muhteremler? Öyle dönüşürse ne olur şimdi? Bak kalktıyor günahı. Kalktıyor böyle. Yani gerçekten mahşer görev var. Mevla biliyor Yevmin Asir Allah biliyor, Yevmin Asir çok gün. Mahşeri. Güçgün böyle şey böyle. Kabirden kalkan günahkarlar bile, kabirden kalk günahkar. Yani aza görüyor kabrinde, yanıyor kabrinde, sıkıyor kabrı kendisine. Aza görüyor kabrinde. Ama mahşeri görünce bilecek, kim kalır bizi kabrimizden mimmer kadene, memba as-i kim kalır bizi? Allah'a kaçma Şimdi bir insan bu kötü zanlını falan an kişiyi ben de zannediyorum ki de elinde iş küçüğü, şunu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor bu şekilde. Bilmiyor ama aslında. Gözle görmedi bunları böyle. Veya da gördü. Araştırdı, gizli araştırdı, gördü. Veya dinledi konuşmalarını. Bunu başka birisine söylerse o zaman gribete giriyor Günah ikiye katlıyor şimdi. Bir kişiye söylerse, her kişi söylerse, günah ikiye katladı şimdi böyle. Aldığı günah iki katını oldu böyle. O söyledi kimse, o başkana söylerse, ilk olarak bundan çıktığı için bu gibi, bu bunu açıvurduğu için, ne kadar o kişi başkana söylerse, onun seni başkana yaygınlaşırsa bunu. Ondan aldığı günahın bir katı da buna geliyor muhteremler. Altına çıkıyor bunun, çok mu? Çok, çok zor muhteremler. Günümüze gelince, günümüze tabi basın gazeteler var muhteremler. Radyo, televizyon, sosyal medya böyle çok böyle farklı farklı teknoloji verdiği şeyler var, imkanlar var günümüzde böylece. Bir insan günümüzde gizlice dinlediği şeyleri, konuşmaları, gizlice olan olayları, olur ya mesela cep telefonunu çeker bunları, sesini çeker, her neyse imkanı çok günümüzde. Kişi bunları eğer basın yoluyla, medyayla, radyoyla, televizyonda, medyayla bunu yayınlarsa artık onun işi çok zamanı bir kişi, bin kişi değil böylece. On, yüz binleri bulur, belki milyon olur böylece Ve günah o kadar katlanıyor. Yani kimse söylemese bile haram oluyor. Allah isyan kulaklığı oluyor. Ama bu şekilde yayınlarsa ne oluyor? Artık günah milyonlara milyonlara katlanıyor. Mahşe gününde o kişi bunun altından çıkamaz mıdır? Hacı olsun, hoca olsun, şu olsun, bu olsun, ne olsa olsun, ne kadar olsa bile bu altından çıkamaz muhtemelen. Bir gün, bir yerde, evde, konuşma esasında bir Allah'tan korkmayan bir fasıkın biri, o dönemin en büyük alimi, tabiinin de büyüğü. Hasan Bahasa Teri vardır. Onu aleyhinde konuşuyor, gıybetini yapıyor onun böyle. Şimdi şöyle beni konuşuyor. Orada bundan birisi de buna engel olmak kalkıyor, engel olamıyor buna, oradan kalkıyor. Çok üzülüyor ama. Hasan Basra'ya geliyor. Abi oraya? Buyurun bakalım. Gözden yaş geliyor ki üzülmüş. Ne oldu hayrola? Hocam an yerdeydim böyle böyle diye. Birisi ismi vermiyor. Ailenin çok şeyle konuştu. İçim yandı. Artık uykum kaçtı. Evirse uyuyamayacağım. Yanına geldim diyor. Biraz bir teselli olayım. Ama buyurun buyurun. Gülümsü hiç. Gülümsü hiç. Kim diye sormuyor ama. Otur bakalım ben oturup Gidiyor başka bir odaya, bir tabak, içinde hurma, üzerine bir bez, olma bir kağıt yok, ambalaj yok, poşet yok o zamanlar. Üzerine bir bez koyuyor, diyor ki, kimse o kişi diyor, beni alevî konuştuğu kimse diyor, bu tabağı hurmayı ona götür hediye et, ben ona selam söyle, ben ona böyle diyor. Peki, neye neden soramıyor bunlar nedeninden. Alıyor bunu oraya gidiyor harika bir şey konuşmuş orada selam vererek selamdan sonra diyor ki Hasan Hazretleri diyor bu tabağı hurmayı sana hediye gönderdi diye ve sana selam söyledi Allah Allah nasıl olur bu böyle ya diyor onu sevmem böyle diyor neden mucabetti alım onun doğru söylüyor ben de ona gittim ben anlatım bu şekilde bu şunun daha çok kişi Tacip ediyor, şaşırıyor Allah Allah. Sen benim söylemişin, onu söylemişsin, onun kızması lazımken, onun da bana katılması gerekirken diyor, gülümsemiş, hediye göndermiş, bana selam göndermiş diyor. Kalkıyor, o da geliyor bu sefer. Hocam, ah bir özür dilerim diyor. Ben böyle böyle yaptım, ama ben bunu bir anlama veremedim diyor, neyse böyle yapmışım Yine gülümüş diyor. Arkadaş diyor. Kardeşim diyor. Sen diyor, benim alevime konuşmak ile diyor, bana diye sevabından göndermişsin bana diyor. Ona da sevabını göndermişsin diyor. Ben diyor ki sevabımı sana sevabı göndereyim diyor. Ben sonra gönderim ona karşı. Diyor. Hakkı yer bana böyle. Yine bir alemin biri. Yani Allah yolunda an beri gerçek alimler. Biri gerçek alim, Allah'ı unutmayanlar, hep Allah'ı olanlar böyle. Böyle bir alim, bir köye, camiine gidiyor, cemaat namazı beklerken, bu çok oluyor köylerde, herkibinin tanıdığı için. Cemaat namazı beklerken, başlamışlar, gıbe iştirmiş ama. Ya fena Bakın hac olduğuna, o zaman şöyleydi, böyleydi artık, Hasta Allah'ın ne Allah dönmüş bir hakim işte. Şimdi bu alim diyor ki bunlara, arkadaşlar diyor. Ben diyor sinenize olsam gibi yapmam gerekirse diyor. Ben diyor annemin gibisini yaparım diyor. Başla yapmam diyor. Neden diyor onlar? Ediyor anneme siyavi göndereyim diyor. Neye başlasayım göndereyim diyor o Demek ki günah gidiyor muhteremler. Peki, gıybet nedir muhteremler şimdi? Büyük bir Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Esra'b-ı Kiram'a sordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Eğitim metodu çok farklıydı. Bazen böyle sorularla, örneklerle onu uyurdu. İyi anlamaları için. Şöyle buyurdu, meleği gıybeti. Gıybeti de biliyor musunuz gıybet nedir? Ben soru sordum onlara. Biliyor musunuz gıybet nedir? Sordu. Kalu Allah ve Resulü alemi. De dedi ki, estağfirullah Allah ve Resulü bilir. Dedi gıybet. Kale zikriki bi ma yekrevû. Bir din kardeşinin aileyle konuşuyorsun, bir yekrihü, onun hoşuna gitmediği bir halini, durumunu başla anlatıyorsun. Yani o kişi bunların hoşlanmaz, duyulmaz, istemez bunu duyduğunu. Bu, gibi budur. Kıyla, Ya Resulallah, Eferinite inkâne fî ehîmâ ekûlû Dedi ki, denildi ki orada bazıları kim siz zik etmiyor. geliyor burada denildi. Yarışır Allah. Eğer o söylediğimiz şey gerçekte o kimse de varsa yapmışsa yani doğruysa bu. Kale imkan fihi, matematikü fakat diyor teptehü. Eğer söylediğin doğru ise gerçekte o kimse öyleyse onu gıbet etti. Güve bu böyle. Yani doğruysa söylediğin şey bir mani var bir de. O kimse bundan hoşlanmaz olan duyduğunu istemez böyle. O zaman bu kibet diyelim. Ve inlem nükün fihi mahtekulü fekad tehu. Eğer söyledi ondan yoksa, yalansa o zaman bühtan oluyor. Bühtan. Bühtan, iftar yani bu kibetlerini çok kat kat verir günahı mıdır. Demek ki bir an sonra istirah edilirse edilirse görmelerle gördüm derse konuşmadığını konuşu derse yalan olarak uydurursa bu gibi şeyler e günümüzde geçiyor bu olaylar montajda şunda bunlar Tabii Allah bilir mi? biz bilmiyoruz bu konudan bizim şey mi? dini konudan bu işe girmek demek ki eğer Allah korusun böyle bir şey yapılırsa o gibe dik yaşıyor giriyor bak. giriyor. iftiraya giriyor ki bunun tebesi de çok zor oldu. hele hele böyle ve medya şunla bunun olu yaygınlaşırsa milyonlara yakınlaşırsa altından çıkılmaz haber. abi hep ondan kaçmamız gerekiyor. bir de sır saklama. Sırrı ifşa etmeme. Emaneti gözetme. Şu saklama. Enes'in Haz Enes buyuruyor. Haz Enes. Bin Malik radhan seteri. ki her farklı özelliği var. <gülüyor> Sahabenin her peygamberimizin ancak bir yönden varis olmuştur. Hiçbir sahabe Peki tamamına vars olamaz aybeleşir. İlbine alakana sırrına şuna buna o muşadır. Az enesin özelliği de farklı özyanı var. Evet. Peygamber aleyhisselam adetleri Mekke mükremeden Bedimre geldiği zaman ye ay biliyorsunuz bir evde kaldı. Halde zeyd. ya yani evsiz onun evinde kaldı. Ey Sultan, İstanbul'da ülkemize ihlâmlı mühtemeler. Nedir o? Peygamberimizin kadim iman daarı. Ey huzur aziz tayyamsı. Yani çok büyük muhterem zat mühtemeler. Sahabe içerisinde büyük zat böyle şey. Yani Peygamber Ali Osman Medine'ye gelince muacir olarak onun evinde misafir oldu. Peygamber Soheve gelince Medine halkı, erkek kadın. Onlar ensar deniyor bunlara. Ensar, erkek kadın. Daha bir geldiler. Herkes bir hediye getirme çalışıyor. Peygamber aleyhissalatı'nın yani hediye. Tabi hediye peygamber kendini yemiyor bunları. Gel, ikram ediyor orada Herkes hediye getiriyorlar. Ne imkanı varsa. Bir kadın vardı. Ümmü Süleym adında. Enesinin annesi işte bu. Ümmü Süleym. Bu ilk Müslümanlardan Medine'de daha Peygamber e gelmeden Medine'ye münevvereye biliyorsunuz akabe'de biat edildi. Medine'ye gitip Mekke'le görüştü peygamberimizde. İslam Medine'nin duyulunca Hümmü Süleyman Hazretleri hemen Müslüman oldu ilk Müslümanlarla. Korusu Malik adı. Malik. O buna razı olmadı. Ben razı değilim. Olma. Sevmeyi yarattı mıydı ki? Yardına Rabbim yarattı beni. Sen kimsin? Dinlemezsin bu şekilde. Kadın çok cesurdan ama kadın. sayardı. İtaat edirdi. Son derece itaat ederdi. Ama dini konuda çok cesurdu böyle. O kadar cesurdu ki her savaşa katılırdı peygamberimiz böyle. Evinde duramazdı. Benim peygamberim Aleyhisselam Hazretleri şu anda güneş altında savaşı düşmanlarla sıcak su içiyor da onu bir bulamıyor böyle. Evinde duramazdı böylece. Kadışı vardı bir Mihram. O da buradaki ilk Müslümanlardan. İkisi buna gelirlerdi. Daha başka kadına da vardı. Gelirdi bunlar. Cephe gelirse otururlar, yanlarından sargı köpece getirir, ilaç getirirlerdi. Hafif yaralı hemen sarardı yarasını, o yine savaşa girerdi. Eğer ağır yaralıysa, bunu çekip cepheye gelirse çekerlerdi muhtemelen böyle. Ve verdi bunlar böylece. Ve gerektiğinde bakarlardı ki, durum kritik, Resulullah tehlikeli durumunda, hemen kılıcı kapıp, bundan savaşa girerdi muhtemelen bu şekilde. Ümmü Sürem Hazretleri tabi korası malik buna kızdı terk etti, gitti. Şam'a doğru gitti. Gitti ama Şam'a varamadı. Yolda öldü ve öldürüldü yolda. Şam'a varamadan böylece ne yazık ki müşrik olarak gitti ama Hasenist'in babası işte yani bu böyle. Hasenist tabi yetim kaldı. Yetim kaldı. Peygamız Medine'ye gelir zaman deniz onun yaşında idi. Ümmü Sile mazetiyle evlendi. Medineli en Ebu Talha. Ebu Talha damısı deniz daha. Peygamda de gelmeden Medineye. Ebu Talha damısı olmamıştı da Medine'de. Buna talip oldu. Hem güzelmiş, cesaretli, çok sevgimiz korusuna karşı da. Adı meşhur Medine'de, buna talep oldu. Bunun talemin tek şartı var: Ermişim olursan evlerim Evrullah. Evrullah, elime bir şey Müslüman oldu, ama tam Müslüman olamam. sen, Hala. tam Müslüman olsana kendisi. Şimdi bu Peygamberimiz Medine'ye geldi, Aleşem adetleri Medine'ye geldi. O anda da evde bir şey yok. Resul edecek. herkes bir şey götürüyorlar. Evinde bir avuç vurması bile yok. Götürecek böyle şey. örnek görüyorum Medine kurulma yeri olduğu için. Aklına enesi geldi. Yetim yavrusu 10 yaşında. Aldı bunu tutu elinden. Peygamber'e geldi. Eve geldi. İçeriye girdi. Dedi ki ya Resulallah. Hoş geldin Medine'ye tabi. Önce hoşbaşan sonra, yarısı benim dedi, yavrum, yetim yavrum benim, 10 yaşında. Ama akıllı çok böyle, çok zeki, itaatkâr eder, iyi huyludur. Bunu sana hediyeyi getirdim, bunu böyle kabul et bunu Sen siz hizmetin seni görsün bu, bu şekilde böyle şey. Peygamber'in balktı hastanesine, halini gördü, Peygamber kabul etti, olur dedi. Dedi Ya Allah anne yaşında, Ya Allah ne oldu buna bir dua eder misin sen buna? Dua edermişsin buna? Seyirkan Allah'ın dua buna. Ya Rabbi, ensin malını, evladını çoğalt. Bak. Buna ilim ver. ilim ver. Uzun ömür ver. Ve buna cenneti nasip ele. Uzun ömür ver. Yani Evladım malı çok olsun, ömrün uzun olsun, gününe aferin Rabbim, bunu cenaretine idareyle. Daireyle. Oldu mu bu şekilde? Oldu muhtemelenler. Çok malı oldu, çok evlat torunları oldu. En ölen sahibi Basla'da. 93 kişi de öldü, 100 kişi de öldü. Hiç bulamadan böyle. Böyle hiç gözüm falan kaybetmedi. Sağlığını kaybetmedi. Sonra o bastayı yerleşti Peygamberden sonra çok hadışır edemiş sahabedir kendisi. Ve Mevlam bunu bu şirmeyle buna mal mülk verdi. Hepsi verdi bunlara aboneci. Şimdi Hazreti Enes bir hadışır o kendisinden. Kale. Hazreti ki et aleyi Resulü'nden sonra ve sellem. Eta aleyyyeh, Resulullah. Eta aleyyyeh. Resulullah benim yanıma geldi, buyuruyor. Hazreti, tabi oyun yaşlarında, çocuk. Tabi oturup evine, evine devam ediyor. Dışarıda oynuyor çocuklar evine. Akşamıza evine gidiyor. Evleri Kuba'da. Evleri Kuba'da. sabahtan geliyor. Dışarıda oynuyor çocuklar da, eğiliyorlar da. Peygamber bunu icabelerine çağırıyor. Buna bir görev veriyor. Akşamlar evine gene gidiyor. Yine kal akşamları. Şöyle buyuruyor. Resulullah benim yanıma geldi. Bak yanıma geldi. Peygamberimiz onu çağıramaz da karşılama bak muhtemelen böyle. Bakın peygamberimiz ki nezaket. ahlakı Muhammediye bakın. Ahlak-ı bakın böyle. Peygamberimiz en az buraya gel demezdi böyle. Gelir misin demezdi. Peygamberimiz inişsin aynak diyor. Çocuk. yani El Abi Müvali Gilman diyor bak. O anda ben diyor onun yüzü çocuklar beraber. Çocuk onun beraberce arkadaş onun yüzü böylece. Peygamberimiz benim yanıma geldi. Fessalemi aleyna bir selam verdi çocuklara bize. Hey bostani ihtiyacetin dedi gönderdi. Bir hacet işi. Neyse, mu söylemiyor bu tam herhalde. Beni diyor bir yere gönderdi, aramızda Yani yanıma geldi, karşını çağırmadı. Oynuyordum ben diyor, bir de selam selamı hepimize verdi. Beni bir yere gönderdi. Ve tertüf ala oraya gittim, geri geldim ama geç kaldım akşam kanına bastı. Eve animana geç gittim o akşam. Annesi bak hava karardı, her zaman erkenden gerirdi yavrusu, yetim yavrusu Enes'ciyi, geç kaldı. Fela mâ ciltü kâlet, mâ habe annem sordu bana, Enes neye geç kaldın, bağışlayın, ne oldun, işte bir geç kaldın. Fakulültü'ye biâs-i Resulullah diye Peygamber'e bir yere gönderdi, bir haceti, işi bir şey vardı. Onun için geç kaldım. Kale, muhacat Annesi soruyor. Peki ne iş seni gönderir Resulullah? Ne işini? Niçin gitti oraya? Kult inna sırrın. Çocuk bakmıyor. O sır. Annesi söyleyemem diyor. Annesi soruyor. Niçin? Ne konuştu? Ne söyledi? Ne haber gönderdi? Annesi bunu soruyor. Kult inna sırrın. O sırrı anne diyor. Söyleyemem diyor kalet naktuvende bizreslü sevize ehadem annesi bana temre diyor sakon keşim o söylemiyor o zaman madem burada ben hepde sır saklama bu adı şerifi adı sabit binan hazretleri atebice hast enerjistan sabit binani bu da tabiinin büyüklerinden ve büyük kana seyfullah kendisi hazret sabit binan hazretleri 40 yıl Enes'in yan sohbetete yedişti başladı Hatta Hazreti Sabit Hazretleri öldüğü günü, Ersi günü bunlara gidiyor arkadaşları ziyaretine, mezarına. Bugün ölüyor, Ersi günü gidiyorlar mezarını ziyaretine. Arkadaşları. Arkadaşlar, ona yakın insanlar. Bakıyorlar muhteremler sahile mezarın dışında. Mezarın dışında sahile. Böyle. Eli avucu kanlı ama. Avucu kanlı, sağ dışarıda. Allah ne oldu? Ne diyor Bakıyorlar olar böylece. Bu nasıl oldu bu? Oraşı Uğraşıyor, oka oraşıyorlar. Elini bir türlü bedara sokamıyorlar. Bir daha önökmüş. Yani gönlü önökmüş Allah yolunda. Bir arkadaşlar diyor, bu eli kanlı. Kanı şey necistir. Bu gene çekmiyor bu gibi. Bu elini yıkayalım. Eli yine çeker bunu böyle diyor. Hem su buluyorlar, bir ibrikla getiriyorlar, yıkıyorlar. Hem yıkanınca, kendi böyle. Yeter araşıyorlar, büyük bir yılan gelmiş, genelde yılanlar yeni mezaylar girerler, gelir girerler, böyle. yılanlar böyle. Büyük bir yılan gelmiş, elini çıkarıp yılan boğulmuş, sıkmış böyle, böyle. Öyle yılan, parçalamış böyle. Öyle bir yılanı böyle. böyle. Hadis-i Hazretleri, yani böyle ölümden sonra bile kiramete görünen bir tabi'nin büyüklerinden kendisi. Hasenet diyor ki bana, hadisinden sonra Ya sabit eğer bir kişiye o sırrı söylemem geleseydi bunu sana söylerdim. Ama sana söylemem Sırı Sırrı ifşa etmek günümüzde çok oluyor muhtemelenler. Biri bir sırrını söyler ama kimse söyleme. Oğul tam söylemem. İşçinin söyler, Korelisin söyler, ona söyler. Ama kimseye bir ama e, senden su çıkmaz der. Ona bunu söyler. Bak, haram oluyor seninle, haram oluyor bakın. enes çocuk. Haz mes, çocuk. Ne yapıyor çocuk ya? Ne yapıyor? Rüsta sırrı diye annesine söylemiyor. Aradan geçiyor. En aşağı 83 senadan geçiyor. Hatta de bunu söylemiyor. Söylemeyelim bunu. Saklama gerekiyor. Sırrı ifşa etmek ihanet oluyor. İhanet oluyor böyle. Ne de ihanette? Cüfek alameti. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Ayet-i merafık Üç alamet vardır. İşte bulunmuşsa bundan münafıktır bunlar. Üç alamet. Yani daha fazla var ayatik hadislerde bu şeriflerde. Üçü üç, özel, öz yani böyle. Üç tane böyle temel alamet vardır ki kim de bunlar bulur münafık münafıktır böyle. Eğer biri varsa üç tane münafık kimsenin böyle. Münafık nifat kökeninden geliyor. İslam'dan kopma dışı Müslüman, işi kafir muhterimler. Dışı Müslüman. Hatice sona geliyor böyle. Ve en salla ve sâmede geliyor. Yani oruç tutsa, veşek namazını kılsa da, hacıdaf emriye girse de, eğer bu üç alabey varsa, münafıktır. Münafığın yeri, cenimin Esveli safili muhteremler. Esveli safili, cehenneme bakıyor böyle. Yani kafirden de aşağı. Yedi tabaka cehennem, aşağı doğru gidiyor cehennem. Her tabakan bir giriş kapısı var. En aşağı tabaka, yani en sıcak, en yakıcı azap, oran bunlar. Münafıklara bunlar. Neden mi? Çünkü kafir İslam'ı zaten tam bilemiyor bile. Araştıramam var ama başlamam böyle şey. Münafık, camiye girdiği halde, Müslümanlara karıştığı halde, faiz masyata dinlediği halde, yine hala da inkarcı olan kişi, işi inkarcı olan kişi ne oluyor? Bunun cezası Allah korusun. Ebedi cehennem, hiç çıkmamak üzere ebedi cehennem, Cenem en aşağı tabakası bunlarınki. Şimdi, üç alabek kimde varsa, bunlar halet münafık. İzâ haddese kezebe. Konuşsuz zaman yalan söyler. Yani konuşken hiç utanmadan çekinme, Allah'tan korkmadan böyle, çok kolay yalan söyler. Yalan söyler. Hatta, hatta pişman olur böyle şöyle şeydim de Yani daha ilaversiydim buna. Demek ki bir insanda yalancılık huyu varsa başka yoksa bir diğer huyları üçte biri münafık muhtemelinde durum tehlikeli. Ve izah ve ade ahlefe. Vahlettiği zaman, sözü verdiği zamanda da sözünde durulmaz. Kul Yarın akşam geleceğim, parayı şu gün vereceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Hiç konuştum ama yapmayacaktım. Sizden durunmaz. Ve de tümüne hane. kendi güvenli zaman da, bir şey ettiği zamanlarda ona ihanet eder. İşte bir insan, kendine verilen bir sırrı. Olur ya mesela bir gelin karnalığa, karı kocadan birisi bir komşusu, iş arkadaşı neyse, bana bir sırrını söyledi. Ama bunu başladığında istemiyor ben. Baksana söylüyorum derdimi der, bunu kimse söylemiyor der. Bu sırrı ifşa etti mi? Bu haram muhteremler. Bu nedir? İhanet olmuş oluyor. İfak alamet olmuş oluyor. Yine bu orası maddeleri, iddia haddesi rejülüfsüm Size emanetiyorum. İsa hadise rejeli, insan konuşur seninle böyle böyle. Sümültefade konuşur bir bakında. Acaba gören duyan var mı bize? Bunu sakın söyleme. Demese bile bu emanet diye kimi buluyor. Bunu kısa da verilmez bakın. Yani Ay mesela konuşurken, normal konuşurken sesini kıssa böyle, yavaşça söylese ya da konuşur bir bakında gören var mı derse? Bu da bir sırdır. Bunun ifşası da haramalı muhtemelen böyle. Yani çok bazı günahlar var. İnsan bundan farkında değil muhtemelenler. Farkında değil bunların Allah korusun. Bunlar Hebron mahşerde Bizan'a konuklenecekler bunlar da. Bir de Hasenis'in tezisi var muhtemelen. Ümmühram diye. Ümmühram Annesi Ümmü Süleym. Aslında Ümmü Süleym, Süleym'in annesi, lakab aslında bu. Asıl Rümeysa. Başka da ismi var. Asıl ismi Rümeysa oldu. Kendisi söyleniyor. İki kardeş, kız kardeşi bunlar. Diğeri de Ümmü Hiram adında. Ümmü Hiram da, da ilk Müslümanlardan vardır. Bunları bize emme verdi. Ne ki bunların gün İslam icatken gönüllileri ahlakları bile, huyları ve putat tapmama, Allah Şirk koşmama, bunlar İslam öncesi dönemde bile putara tapınamamıştır bunlar. Bakın ki o. Evis evet, haç kabilelerin kutları var tabi, heykelleri var yani böyle. İlk kabile ayrıca heykelleri var. Bak bu bir taş parçası. yontulmuş, dikilmiş bir yere. Kim yaptı bunu? İnsan yoğun böyle. İnsan buna şekil verdi buna. Git ona, eğil bükül. Onu saygı duruşu yapmış bu şekilde. Yapamışlar bunlar bunları. Gün Mihran'da bu da birinde evliydi. İslam öncesi böyle. Evliydi bu tabi hemen Müslüman oldu, İslam'ı duyunca, Korası kayıştı adı adı. O Müslüman olmadı. Isra haddi olmayınca tabi nikah düşüyor. Şimdi eşlerden biri gayri Müslüman iken eşlerden biri Müslüman oldu mu eğer ki diğeri Müslüman olmasa nikah düşüyor mutlaka. Nikah düşüyor. Belki. Tabi bu korası Müslüman olmayınca dikâh düştü bundan. Sonra tekrar tabi Hazreti Übade bin Samit var sahabeden. İlk Müslüman anında Akabe'ye gidenlerden pekidenlerden Übade bin Samit onunla evlendi. Büyük sahabe kendisi. Bu ikisi peygamberimiz aynı zamanda Süt teyzeli peygamberimizin ikisi. Anne tarafından Süt Teyzeri'yle peygamberimiz Afistan'dan. İkisi de peygamber aşık, ikisi de. Pegamen e duramıyor bunlar bende. gelirler, Peygamberi e gözlerler, ona karşılan bakarlar ve gözleri yaşları işleri yanar böylece, uyku geceleri. gecere, aşkı eksilme bunlar böylece. Bunca savaşa katıyorlar, her şeyi katıyor katıyorlar bu yönden peygamber bu hale giderdi? Süt teyze olunca tabii Mahrem oluyor, ne giderdi? Bir gün Aleyhis Peygamber, Aleyhisselam Hazretleri Ümür evindeyken öğleden sonra gitti oraya, oturdu, Abi birkaç tabi var, başka da var orada. Peygamberimiz uykuya daldı, hafif şey. Peygamberimiz uykuya daldığı zaman on eki vazdı Çünkü onun uykusunda bir vahiy olabilecek. Peygamberimiz biraz uyudu. Hemen doğruldu. Dayanmıştı duvara. oturdu yerde. Doğruldu. Peygamberimiz gülümsedi. Hazbim Mihram şimdi onun elinde. Enes'in teyzesi elinde. O taraftan Peygamberimiz gözleri işleyin böyle. aşık ya böyle. Ya Resulallah! E, neye gülümsin acaba? Ben buyurdu Aleyhisselam buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Bana Rabi öyledi. Deniz savaşlarını göster, deniz savaşı. İleride de, ben yani dedi, bendenz hansı ümmetememdi, deniz savaşı yapacaklar, deniz savaşı yani. İlk olarak bu deniz savaşı olacak, bu sayede kim katılırsa hepsi yerine jennet benim Onlar, ben onlara bahsetti, sevaplarından İlk deniz savaşı kim katılırsa, onunla hepsi yerine jennet olacak bunların önüne. Müram şimdi o da mücahide kadın öyle korka değil derler. korkmuyor tabii Allah yolunda. Yarışıyla Allah. Dua et Allah ben o onların olayım. O size şarttan olayım vereceğim. Ya yani, dua et Allah bunu bunu eyle. Peygamber hocası yine daldı. Uykuya. Bu defa daha detaylı olarak onu Rabbim gösterdi genelde Peygamberimiz a Peygamber olmadan önce bile her şeyi rüyada gösterirdi Peygamberimize böyle nasıl olacak kimin rol olacak olacak da bunlara böylece görünür geleceğe Peygamberimiz yine uyanıdı gülümsedi yine Ümmü Hiram, Ya yarıştılar ne gülümsediniz Rabbin bana deniz savaşının daha ayrıntısını bana gösterdi. Ümmetine baktım, elinizde yok hayattan çoğunların böyle kısmı. Ümmetine baktım, gemilere binmişler, tabii erkene gemiler, gemiler böyle sürüne, sürüme, sürüme gidiyorlar böyle. Dur için gidiyorlar bir şey böylece. Ondan sonra işte deniz savaşı olacak ve savaşta kaç şehit verilecek? Bak, kim ölecek? Hep kalabalıklı yazılı bunlar böylece. Savaş kazanılacak, kazanılacak. Yarıştıla Allah'a ben onu olayım, sen onda Sen de varsın o savaşta be be. Sen de varsın ama savaş karaya çıkarmasının çıkarma esasına at üzerinde düşeceksin sen böyle böyle. Ataya bir şey sürecek, takılacak, sen düşeceksin, o da şey olacaksın bak. Şimdi kader yönden bakınca bakınız savaş olacak, peygamberden sonra dinin savaşı olacak. Savaşta kendini işler edecekler. Bu mübarek sahibiye ikram olan bu saliye bu kadının da savaş olacak. At üzerinde karar çıkarmı yaparken altına her bir şeye taklayıp süçecek. Bu diğer düşecek, beynin kararına alacak. Orada şehit olacak muhtemelen baktığım Peki oldu mu muhtemelenler? Hazreti döneminde şan fetholunmuştu. Hazreti döneminde. Şan olmuştu. Hazreti Bekir ne yaptı? Sahabelerin içinde daha çok had bilenleri daha çok kurra derler. kuran çok iyi bilenleri, fıkıh bilenleri Hazreti Bekir onları dışarı dağıttı böyle. Yani ilim i Medine'de kalmasın İslam çünkü durmadan İslam genişliyor. Ya ben her taraf İslam oldu, ki Şam alındı, der ki her taraf olma başladı. İslam genişliyor, orada gönderirdi. Hazreti Bekir bu ümiyamın eşine, übalemin hazretini çağırdı. Sen de Şam'a git dedi böyle. Ebu bu dair bunlar böyle. Şam'a git, orada insanları İslam antın bu şekilde. Peygamberden sonra. Bunlar Şam'a gittiler. Hazreti Ömer'in döneminde Şam valisi Hazreti Muaviye. O zaman Vali Şam'da. Fakat geniş bir ülke, yani Suriye'nin tamamına hakim o dönemde. Humus, Hamus hepsini kendisine dair olmak üzere. O mutlakaya vali, genel vali orada. Hazreti Muavi'nin gönlüne geldi ki Kıbrıs'ı fethetmek. Kıbrıs'ı. İlk dinin savaşı yapılacak. İlk defa İslam yapılacak. Bir şey muhtemelen vahdi geldi mi onu gönüllere sevdiriyor. Mesela feth olunacak elbet elbette geliyor böyle. Ne bize emir askerler? Hazreti Yıldırım Beyazıt Muhteremler, Günü Murat, Almanya kalkışlar, naması olmadı böyle, Fatih olacak. Yataşlı mı? Sevgili böyle. Haslı Muhammed'in gönülüne geldi ki, Kıbrıs'ın duyuyor metini, geleni gelen tüccarlar gibi mal falan satılıyor oralara, Fethi'nin böyle Kıbrıs'ın, yeşillik, bollu bereketli bir yerde artan, doğrusunu onun fethini, Aynı zamanda Mısır her taraf İslamlaştı o dönemde, Hazreti zamanında, ilk çıvam başı Roma'ya ait o zamanlar, Kıbrıs. Büyük bir oda Hazreti Söymenlere, o. İzin istedi. Ya Emre'nin izni verirsen dedi, ben de Kıbrıs'ı fethetmek istiyorum. İzin o, vermedi. Neye vermedi? Fatih gelmemişti adamı da. Hasem hem zaman kutbu begenseydi, o anda böyle, o sınırları biliyor kendisi, yağma haber dur, hareket var. Ben geri yani dur bakalım daha İzin vermedi, çünkü o anda gid dese, savaş kaybedilecek, iş kötü olacak o anda. İzin vermedi. Lakin Hasemden sonra Hasan Osman Osmanlı Hanzettiri halife olunca, yine Hasem muhabirine mektup yazdı, ondan izin istedi. Kıbrıs'ın fethi için izin verdi bir şartla. Yalnızca de buna kim katılacak? Gönüllüler, gönüllü. Bir deniz savaşı. Buna gönüllü katılacak. Bir de hem Suriye'den, Mısır'dan aynı zamanda ikiye donanak çıkacaklar. Orada birleşip, o fethi fethedecekler kırısı. Asma'ya bunun tabii alınca çok sevindi. Çünkü hadisi o da duymuş o da be deniz savaşı olacağını duymuştu. Yani o da ne güzel emiri anlamaya geliyor. Buna da gönülü kendisi de ve hutbeye çıktı. Cumhurbaşı'ndan sonra halk elantı bu şekilde. Müfetine deniz savaşı yapılacak, gemine gidilecek. İsterdiği Allah gönüllü buna katılacak. Tabii bir katılım oldu. Hatta Ebu Zer, Ebü Darda gibi sahabe ona katılıyorlar muhtemelenler. Peki bu ne oldu Ümmü Hiram? Yaşı 84. 28, yaşı 84 yaşında kadın mıhtemelen? Ümmü Hiram Hazretleri. O da gönlü de katılışlar. Zaten bilir katılacağını evvel. Karısı da katıldı. ne katıldılar? Haslı muhabbet çok güzel bir plan zaman böyle. Önce denizdeki dalgaları, hava şartlarını, rüzgarın esniş istikametlerini ve aradaki mesafeyi çok hesaplattı. Humustan gidiliyor. Humustan karşısına geliyor. En kısa mesafeden böyle. Ve Mısır valileri anlaştılar. Mısır'dan bir filo, yelkenin genel olarak çıktılar. Humustan çıktılar. Gemine, i̇ki yemine çıktılar. Şimdi Öyle yaptı ki Muhtemelen Bakan'ın savaş nizamında gemilere tek sıra gidiyorlar. Tek sıra gemilere gidiyorlar. Kıbrıs'ta Roma'nın, yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun Führüs'te var, gemileri var. alışık da tabi gemi savaşına. Şimdi baklar ki karşıdan bir gemi geliyor. Tabi tek gemi olunca ticaret gemisi olabilir tabi, aldırmadılar. Sonra baklar ki yaklaş yaklaştıkça arkadaş dolamba gemiler. Bunlar bunlara karşı Suriye'ye gelen filoya karşı bunlar cephe hazırlık yaparken de baklar ki bireyden Mustafa'da bir şey gelince bunlar verdi bunlara. Bu filo olduğu bir kaç kısımla gitti oradan. Savunması kaldı şimdi böyle. Bak iki filo bunlar birleştiler. Burada bak karadan Roma askerleri Kırmızı'da geçtiler. ...şeyler ona bağlananlar... ...bir savunma savaşı yapmak kalktılar. Tabii kısa zamanda bu kırıldı ama ...ya da çıkarma başladı gemiden. Mührem Hazretleri de... ...at üzerinde muhtelenler. Ama atın düşüğünü biliyor ama... Böyle. ...dikkat ediyor hamile gelmeden. Biliyor, dikkat ediyor böyle... ...ve çıkarmada... ...Larnak'a yakınlarında... orada yaptığı çıkarma... ...iki yana çıkarma yapıldı böyle... Larnaka tarafını yapılan çıkarmada, Hazım orada bulundu orada, Suriye filosu dikkat ederken ayağının bir ayağı, atının bir ayağı bir şey bir takıldı, birdenbire sendeleyince bu da yüzü kuyu düştüm bu beyanımız, öyle düştü. Şimdi onun tabii mezarı Larnaka'da muhteremler, orada türbeşi de var, meşiti de var orada. Ben görmedim de, o şekilde muhteremler Larnaka'da. Ama şu anda Kıbrıs'ın Rum bölümü Rum tarafı Rum tarafında Kıbrıs'ın lanark yakınlarında e, meşhur de var, türbesi de var, hatta külliye var ve hala duruyor böyle öyle? Dokunmayış bu şekilde. Bu da Türkler yolları, Halas Sultan Türklerinden, Halas Sultan Türklerin şeymiş Halas Sultan kendisine, Hazretleri yani gerçek sabihi kendisi. Şimdi. Bu konulara baktığımız zaman muhteremler, kade açıdan bakma gerekiyor bunlara, kade Genelde bizler yapılan savaştaki zaferleri bir kişiye veririz insanlara böylece. Şey. Falan komandan, o savaşı kazandı. Ay Peygamber bir olsa komandan. Allah'ın izniyle kazanamaktı. Peygamber biri olsa böyle. İlk İslam'da meydan muharebesi Bedir'de oldu böyle. Bedir'de müşrikler üç katı fazla sayısı olarak Onun insan sayısı mühim. Çünkü elli savaşla kılış kılış yapı savaşı böylece. Üç katı fazla. Müslümanlardan. Onların çoğu zırhlı atlı. Okları çok. Yani her açıdan üstünken Elhamdülillah kısa bir zamanda Müslümanların zaferi kazanarak kesin zafer böyle. Yetmiş tanesi öldürüldü müşriklerin ki Ebu Jeyl başlarında Utbe, Şeybe, Ümmüye, Halep gibi müşriklerin en başta azgınları yetmiş ki orada gebertildi. Yetmiş esir alındı. Kalan da orada böyle artık perne kaçta bu böylece. Şimdi bu tabi Olununca sandık ki medyanın bunlar Müslümanlar tabi sahabeler ama aynı Müslümanlar. Bunlar da öyle bir zan, bunu böyle hasıl ediyor ki gönüllerinde Peygamber başımıza yiyken bir savaşı kazanırız. Yani savaşı kazanan Peygamber, o yönlendiriyor, o başımıza kazanırız bunu Böyle bir şey oldu. Arakadan her seyir Uğur Savaşı oldu. Yani müşrikli intikamına geldiler Medine'ye. Uğur Savaşı oldu. Uğur Savaşı'nda başlayabilir bir kazanma oldu ama o kuşların tepiyi bırakmasıyla ile hiç aksa döndü müşteriler. Orada savaştık biz kay kaybettik o elbette. Gerçek Kirstin ve elde eden müşrikler ama biz orada 70'ten şehit verdik. Ve hatta müşrikler üstün mü durumdayken Peygamber'e Allah'ım artık bunlara fırsat vermiyorlar. Derden bir korku veriyor onlara. Şaşkınlık verdi. Ki bitirler. Şimdi bakın demek ki peygambere bile güven olmaz. Şimdi nasıl oluyor? İşte filan komutan, filan padişah, filan kral imparator, filan devlet başkanı, filan general, filan paşa işte o kurtarıdığı Türkiye'yi. O şöyle böyle yaptı bu şekilde böylece. O olmasa Türkiye kurtulmazdı şu anda. Fatih geldi mi? Mevlam kim olsa olsun başla. Ben ona bu işi yaptım. Bakın deniz savaşı olacak. Deniz savaşı olacak. 28'de. Yani peygamberden en aşağı 18 senesinde ölümünden. Bey de savaş olacak, deniz savaşı olacak. Nasıl olacak? Tam ve detayları yayın göstereceğizımız Evet, sonuç olarak bu cemaatimiz demek ki kötü zandan hiç kaçalım hepimiz muhakkak kişisel olarak kaçalım. Kimsenin gizli işine araştırmayalım. Gizli konuşmaya dinlemeyelim ve bunu söyleyen dinlemeyelim. Ortak onlara onların. Hep bir beden aldım. Şimdi kısa bir şey yapayım. İnsanların çoğunda böyle merak vardır. Başkasını araştırma. Yani bazı bu siyasete dayanabilir, menfaatlarına bilir, ticaretlerine bilir. Bir de hiç menfaati olmadığı halde kişinin Hiçbir çıkarı olmadığı halde sıvı merak. Ona kötü zaman bak, onun aleyhine konuş. Onu dinle. Onu sözünü aktar. Neden karakter ediyor bunlar? Nefsi emmare. Nefsi emmare. Bir insanın nefsi emmare ise yani nefis insan nefsi emrinde. Ruh ezilmiş. Ruh artesi olmuş. Hiç ruhun bir etkisi yok bedemde. Ruhsal bir güç yok. Malumeti yok böyle Nefsi emrinde. Değilse, bu insan kendini unutur, gafete dalar, kendini iyi görür, düştüğünü görür, her kötü noksan her şey görür böyle. Namaz bile kılsa, kendi Allah'a iberder ama temle uyuşu uyuşu böylece ne okuduğunu bilir, ne huzur bulabilir, ne tat alabilir. Ama bunun farkına değil. Onun gözü başkasına böyle. Bak filan şöyle yapıyor, yanlış yapıyor. falan böyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Hep kusur görüyor muhtemeler. Yani ona göre en iyi o, en doğru o, en iyi insan kendisi. Herkes kusur ona göre böyle. Herkes kusuruna göre böyle. Ayıptı araştırır. Ve bundan zevk alır böyle şey. Biri konuşurken kulak verir, girer, dinler. Bundan zevk alır. Eğer bir insan nefis ammariye bataklığından çıkabilirse, bu da nefisli cihat. Böyle. Uyunursa gönlü eğer, Allah yönelirse, ölümü hatırlarsa, o mezarada tek başına kalacağını aklına getirirse, bu kişi uyandı mı, Allah yönelir, bunda Allah korkusu gönlüne gelir. Allah'ım, ben sana yapamadım Allah'ım derler. Günah her göz önüne günahlar hep böyle, şey. hep günahlar görüyorum böyle. Eyvah, şu zaman namazımı kaçırdım, cemaade kaçırdım, birisinden kalbini kırdım, yalan söyledim, arabamı itaat etmedim, yavrumu iyi bakamadım, böyle hep kendi kusuru görüm Allâhü olmadan birinin gönlünü kırsa bile bütün abu çeker. Nişan böyle altına göre. Bu buna göre tek kötü insan kendisi. Hekliyi görür böylece, hekliyi görür böylece, bu kimseye gönmez böyle böyle. Yana başına bir şey konuşuyorlar, hiç dırmaz böyle. Kendi ölüştüler. Bu adın nefsi lewame. Bu tevam makam budur muhteremler böyle. Bu tevam makamıdır. Kul diamlı eder. aldan korkar, hep kene kusun olsun gibi bu şekilde. İnşallah buna çalışalım muhteremler, ölümü çok hatırlayarak böyle. O kesin unutmayarak, tam unutmayarak mezarda tek başı kalacağımızı unutmamız gerekir. Bir Allah tanımak çok zikir etmek gerekir. Allah zikirle böyle. Ama bilinçli, unik olarak olur. böyle şey. Yani kısa olarak Allah, Allah, Allah kelimesi geldi. İsten kelimesi tevhid. La ilahe illallah. Sübhanallahi ve hamdih gibi bundan söylerken Kul hep Allah hatırlaması gerekiyor, o Allah hatırlaması gerekiyor. Kul bu şeyi çok zik ederek, ölümü çok hatırlayarak kulun uyanmaya başlar. Ne dedik günümüz? De, ruh. Ruh ben de varım.